Alo Muhammed Ali. Evet abi. Evet. şimdi yol kapalı yani. Şu anda. Polis geldi. Tel daha geldi. Bilmiyorum niye yani. Şimdi tel var. Neredesiniz şu anda peki? Ben e, Edirne Otogarda. Edirne Otogarında. Peki şimdi şimdi nereye gitmeye çalış Nereye geçmeye çalışıyorsunuz ve polis kapatıyor? Şimdi ben e, Edirne Otogarda. E, ben gidiyor orada Yunanistan kaldı ama eee vali... Bilmiyorum niye tel getirdi. Şimdi hı hı. yol kapalı. Kaç kişisiniz peki şu anda? Burada var 600 kişi. 600 kişi dönmenizi Ama, mi söylüyor? Tel var. Ben video çıktı. Zaman tel geldi ben video çekti. Şimdi YouTube atar Ben atarım. Peki e, İstanbul'a mı? E, nereye gitmek istiyorsunuz Muhammed Ali? Almanya mı? Başka bir ülke var, mi? Var. Var. Biraz... Almanya gidiyor. Ben ben e, Fransa'ya gidiyor. Fransa'ya gitmedi denilecek. Var İspanya. Evet. evet. Polis size İstanbul'a dönmenizi söylüyor, değil mi? Şimdi İstanbul var. ouar Bambiliers Saint-Ouar. Ama orada 4000 kişi. Peki Edirne'den sonra e, Yunanistan'a geçmeyi hedefliyorsunuz, değil mi? Evet, evet Yunanistan. Evet, Yunanistan alacak mı peki gelenleri? Şimdi haber geldi. Evet, Yunanistan kabul, Ka Monako kabul. Yok yani sıkıntı yok. Burada, sıkıntı burada. Türkiye. Sıkıntı burada Türkiye'de. Bu Hırvatya eee yola yo açıyorsunuz. şimdi. E, burada Türkiye. Yol kapalı. Niye bilmiyorum. Yunanistan'ın e, kabul edeceğini nereden biliyorsunuz? Ama evet, evet. Yunanistan kabul. E, nereden öğrendin? Aber Haberin var. Reuters, sen bak. Reuters, e, agency, bak. Hı -hı. Peki, e, duyduğumuza göre şimdi Edirne merkeze yürümeye çalışıyorsunuz Aha. değil mi? Edirne. Ben Edirne'ye e, geliyorum şimdi ama yol yok. Kimla... Yol kapalı. Evet, Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı devam ediyor. Az evvel dinlediğimiz, şimdi bitmiş olan telefon kaydı Edirne'de yaptığımız bir kayıttı. Suriyeli mülteci Muhammed Ali ile telefonda görüştük. Muhammed Ali Edirne'de şu anda gün içerisinde Edirne Otogarı'nda bekleyen yüzlerce mülteciden yalnızca bir tanesiydi. Biliyorsunuz şu anda Edirne'ye doğru, Edirne civarında büyük bir hareketlilik var. Yani Edirne civarında ne oluyor? Sınıra doğru tabii ki geçtiğimiz hafta. Durden'in aktivistlere çağrısını e, sizlere aktarırken sınırların açılmasına yönelik bir kampanyanın inşasından bahsetmiştik. Mülteciler e, bundan bağımsız demek yanlış olur belki ama buna paralel bir şekilde kendi süreçlerini başlattılar zaten hafta başından bu yana da gözümüz orada. Evet yol yok diyordu Muhammed Ali Türkiye'de yol yok diyor en azından. Tam da orada kaldığımız e, yerden belki örnek vermek gerekebilir şu anda. İstanbul Otogarı'nda da e, bekleyiş devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, aslında yine Ege Denizi'nde de ölümler yaşanmaya Maalesef. devam ediyor. E, aslında insanların, e, mültecilerin şu anda geçmek istemesinin e, bir sebebi de e, ölmek istemiyoruz denizde, boğulmak istemiyoruz diyorlar. E, o yüzden de Edirne'ye gitmişlerdi. Sınırı zorluyorlar evet. Evet. bize Özdeş anlatacak aslında Özdeş Edirne'deki Ö süreci. Özdeş Özbay şu anda bizlerle beraber Edirne'de dün bulunmuş olan Edirne civarında izlenimlerini ondan almak istiyoruz Özdeş. Merhaba, çok Merhaba. teşekkürler bağlandığın için. Ee, evet, teşekkür ederim, yayınınızı aldığınız için. Evet, şimdi İstanbul'dasın, döndün. Hı hı. Ee, dün epey yorucu bir gündü diye tahmin ediyorum. Evet. Bize anlatır mısın, biz Muhammed Ali ile mümkün olduğu kadar... E Anlaşmaya, Hı -hı. iletişime geçmeye çalıştık ama söylediği gibi işte ön, önlerinde bir tel örgü vardı ve geçmek Hı -hı. istedikleri bir tel örgü. Onun Hı -hı. tabii ki uyguladığı şiddetten dolayı ayrıntısıyla konuşacak halimiz yoktu. Hı -hı. Sen lütfen gördüklerini bize tabii. daha doğrusu açık radyo dinleyicilerine Hı -hı. aktar şimdi. Evet, evet. Ee, biz DURDE toplantısı yaptıktan sonra bu 12 Eylül'deki yürüyüş için bir sürü Suriyeli göçmenle irtibata geçmiştik. Hı hı. E, bize 15 Eylül'de böyle bir mobilizasyon olduğunu, Suriyelilerin kendi arasında sosyal medya üzerinden örgütlendiğini onlar söylemişti. Hı hı. Bize dolayısıyla buna şahit olmak, orada e, hem de raporunu tutmak istedik evet. e, insanların. Ve sabah 5'te biz yola çıktık bir araçla hı hı. 4 kişi kadar. E, yol üzerinde gördük zaten insanlar inmiş, yüzlerce ve yüzlerce insan yürüyordu. Hatta biz onlarla... Bir röportaj yapmak için durduğumuz sırada hemen jandarma geldi. Yaklaşık 10 kadar jandarma geldi. Bizim kimliklerimizi kontrol etti. Bizi sorguladı. Ne işiniz var burada falan diye. Hı hı. Ve onları şeyle görüntüleme imkanı bulduk. Her bir kişiyi Edirne daha gelmeden göçmenlerde öğrenmişler. Bir gece önceden gelmeler başlamış zaten. Evet. Bir otogara ulaşabilen 400-500 kişi olmuştu. Hı hı. bir de bu daha sonunda bütün otobüsleri gece durdurmaya başlamış ee, asker jandarma oradaki görüşümüz bütün göçmenler bunu söylüyordu arkadaşlarıyla çünkü telefondan sosyal medyadan görüşebiliyorlar evet. indiriyor asker bunu bütün Suriyeliler aşağı insin diyor. Hı hı. dolayısıyla bunu öğrenince göçmenler de Edirne sınırında otobüslerden inmeye başlamışlar hı. biz sabah beşte beş e, sabah yedi sekiz gibi Edirne'ye doğru yaklaştığımızda artık işte bu insanları yürürken gördük ve dedikleri işte birkaç saattir yürüyorlarmış. Yürüyorlar. Ee, yaklaşık 50 kilometre 60 kilometre kadar yürüyenler vardı. Bir kısmı otogara ulaşmayı başardı biz sabah 9-10 gibiydik. Hı -hı. Çok, çok uzun saatler oraya yürüyen gerçekten 60 kilometre yürüyen ellerinde bebeklerle kuluklarla yürüyen aileler vardı. Evet. Mesela sonradan yürüyerek varanları bir kısmını kampla orada kamp gibi bir alan yaptı jandarma. Hı -hı. Orada toplarken bir kısmı otogara varmıştı fakat otogarda da Diğer oraya daha önce ulaşmış olan grupta birleşmelerini engelliyordu mesela jandarma. Onları yan yana getirmiyordu ve otobüsler getirdi. Daha sonradan gelenleri zorla otobüslere binip bir kısmını gönderdi İstanbul'a. Evet, burada ikna edildiler gibi haberler de duyuluyor burada. Yok hayır hiçbirisi şey değil yani bunun üzerinde durmak lazım. Artık köprüleri yakarak geliyor şeyler evet. göçmenler. Çünkü bunların arasında gerçekten her yerden gelen var. Yani Suriye'den geçen hafta sırf bu eylem için karayoluyla girilebileceği umuduyla gelen de vardı bizim gözlüklerimizde arasında. Filistinli de vardı, Irak'lı da vardı. Türkiye'nin hemen her şehrinden gelen vardı. Ve insanlarla konuşuyorduk. konuşuyorduk böyle bir mobilizasyon ki hemen herkese konuşunuz artık yeter diyorlar Türkiye'deki koşullardan dolayı. Evet. Ee, ve artık köprüleri yakmışlar, işlerinden ayrılmışlar, evlerinden çıkmışlar. Hani eşyalarını yanına gelmişler bize şey diyor, onlar bize soruyor, sizce biz girebilecek miyiz diyorlardı. Tabii bir şey söyleyemiyordum bu konuda ama hı hı. onlar da e, hani, nereye gidebiliriz? Bizim gideceğimiz bir yer yok. Bize en fazla İstanbul'a gönderiler, yürüyerek geri geliriz buraya. Ama biz bu sınırları geçeceğiz diyorlar. Evet. E, sürekli olarak artık ölmek istemiyoruz diyorlar. İşte binlerce yürürlük hani deniz yoluyla. E, gitmek için insan kaçakçına para vermek zorunda olduklarını Böyle bir paraları olmadıklarını Tabii. Zaten bunun da garantisi olmadığını Birçok kere para kaptırdıklarını da söylüyorlar Birçoğu denemiş zaten bunu önceden Hı -hı. Artık insanca sınırdan yürüyerek Karayolundan geçmek istediklerini söylüyorlar Hükümet yetkilileri bizi bıraksın Hani Yunanistan'la çiş bıraksın Yunanistan alıp almaz konusunda da bir şeyimiz yok Garantimiz yok belki ama Yeter ki onlara bıraksın Açsınlar bize sınırı Türk yetkililer diyorlar durumları böyleydi. Ee, hani oradaki insanlarla yani neden şu anda böyle bir mobilizasyona gittiniz, niye şimdi sorusunu birazcık sormak, bunu öğrenmeye çalıştık biz. Evet. Hepsinin çok vahim hikayeleri vardı. İşte hayatın çok zor olduğundan Türkiye'de bahsediyorlar. İşte 13-14 saat çalışıyor birçoğu. Neredeyse 1000 liradan yüksek maaş alan hiçbir tane şeyle daha göçmenle karşılaşmadık. Bunların arasında Oraya ulaşabilenler genelde İngilizce biliyorlar. Üniversite mezunu falan aslında. Hı -hı. Kendi ülkelerinde bilgisayar programcılığı yapanlar falan da vardı. Ama burada işte araba yıkamacılığı yapıyor. Fırıncılık yapıyor. Bin lira maaşla çalışıyor ve hemen hepsini ortak anlattıkları şey mutlaka birkaç ay maaş almadıkları oluyor. Çünkü hani yasa dışı çalışan komşunun evet. koşullarında var. E hiçbir nüzyı borçası yok. Evet. Hastaneye gittiklerinde... Doktorların ayrımcılığına maruz kaldıkları gibi ilaç paraları yok. Bu gibi sıkıntılar vardı. Çok Suriyelilere yüksek kiralarla ev veriyorlar. Dolayısıyla artık yeter diyorlardı. Bir yandan şöyle bir çelişki vardı. Tabi hepsi bir yandan yani bir, bir tür strateji gereği de hükümete teşekkür ediyorlar sürekli olarak. Sınırları bize açtı. Hani savaştan kaçtık. Teşekkür ederiz. Burada çalışabiliyoruz da öyle veya böyle diyorlar. Ama suriye sınırında açsın. Artık biz gitmek istiyoruz diye buradaki hayatın ne kadar zor olduğunu anlatıyorlar. Tabii burada da hemen şeyi düşünmek lazım. Ee, hükümetin iki yüzlü aslında politikalarına gözümüzü çevirmemiz lazım. Çünkü buradaki Suriyelilerin hiçbir hani uluslararası hakkı e, bulunmuyor. Yani bu, bu insanların mülteci statüsü verilmiyor. Evet. Dolayısıyla hiçbir hakları yok. Burada kapana sıkılmış ve durumdalar ve buna işte misafir statüsü diye uyduruk bir Hani statüden bahsediliyor devlet. Aslında yaptığı şu, buraya gelen insanların evet sınırdan geçmesine kolaylık sağlandı. Onların işe girdiğinde, şikayet edildiğinde hani yasa yollarla çalışan var polis işlem de yapmıyor. Hı hı. Ama bu insanlar bir yandan diyor ki paramızı alamıyoruz. ondan da şikayet edebilecekleri bir şey yok, merci yok. Hastaneden ilaç alamıyoruz. Hastane gittiğimizde doktor ayrımcılık uyguluyor. Kime şikayet edelim? ...hikayet edecek yerimiz yok çünkü evet. yata dışı konumdalar ve sömürülüyorlar bu yönde. Yani statü olmadığı için yönetim de yok, yönetilemiyor evet. buradaki aynen hayatların öyle. garip bir şekilde. Misafir olmak. statüsünün aslında geldiği noktanın e, bir durumu bu yaşadığımız şey. Yani 15 hı hı. Eylül'deki bu örgütlenme ve toplu hareket galiba e, bunun sebebi sonucunda oluşmuş oldu evet. diyebiliriz gibi gözüküyor. Evet, evet. Aynen öyle. Tabii bir yandan şu umut da onlarda yükseldi. Aylan bebeğin işte karaya vurmuş cesedi bütün dünyada göçmenlere yönelik bir umut bir hareketlilik yarattı. Hı hı. Yani açıl sınırları dendi. Bir yandan onların arasında da en ufak bir umut haberi büyük bir şeyle coşkuyla karşılandı. İşte Almanya sınırları açmış, açmış, hepimizi alacakmış diyorlar. Hani aslında biraz abartılı bir umut bu. Gerçeğin böyle olmadığını biliyoruz. Almanya tam tersi şu anda sınırlarını kapattı. Evet. insanlara. işte Avusturya asker gönderdi sınıra, artık Macaristan'dan girişlere izin vermiyor vesaire. Doğru ama Balkanlar işte, da çok karıştı. Evet. Evet yani ama yine de en ufak bir umut dolu haber hani işte 800 bin kişi alacakmış deniyor Merkel hükümetinin hemen buradan gidebileceklerini düşünüyorlar. Evet. Ee, çünkü buradaki koşullar gerçekten çok kötü. Her biriyle konuştuğumuzda bunu fark ettik. Yani bu umudun peşinden gidiyor açıkçası insanlar. Evet. Peki bu örneğin biraz önce Muhammed Ali ile konuştuğumuzda söylediği bir şey vardı. Biz haberi aldık Yunanistan kapıları açmış diyor. Ee, böyle bir bilgi kendi aralarında nasıl yayılıyor sence? Ee, bu tarz bilgiler kendi aralarında hep sosyal medya üzerinden yayılıyor. Yani biz bu tarz Bilgi kirliliğini sosyal medyada çok sık gördük. Gezi sürecinde de gördük. Evet. Başka dönemlerde de gördük. Her türlü bilgi e, biraz kirli bir şekilde yayılıyor. Hı hı. Dolayısıyla kendi aralarında bir kişi geçmeyi başardığında sınır açık falan denebiliyor anladığım kadarıyla. Hı hı. Ama e, gerçekten şey yapabilecekleri, başvurabilecekleri bir yer yok. Yani Suriyelilerin şöyle bir sıkıntısı var Türkiye'deki örgütleri yok. Aslında bu insanlar. Yani sosyal medya grupları var. Grupları. Sosyal medya gruplarının varlık sebebi aslında aralıklı olarak insan kaçakçılarını bulmak. Evet. Buna dair özellikle CNN International'da falan haberler yapılmıştı. Gerçekten Facebook üzerinden şey yapıyorlar. Kaç Kendilerini yurt dışına götürecek kaçakları buluyorlar. İşte onlar nereye geleceklerini işte şey gönderiyor. Hani location gönderiyor yine internetten. Oraya gidiyorlar. Ağaçların altında bekliyorlar. Şu saate kadar hatta bir hafta içerisinde siz orada duracaksınız, bizim ne zaman geleceğimiz belli değil, siz orada bekleyeceksiniz biz gelene kadar falan diyorlar. Böyle örgütleniyorlar. Bunlar bir takım tabii dolayısıyla kirli haberlerin dolaşmasına da neden oluyor. Evet bir kere de aslında işte sınırların açılması ve mülteci statüsünün e, verilmesi, tanımlanmasına e, dair ilkeleri hatırlatmak. Daha fazlasını evet. biz şu anda yapamayız galiba. Bu arada biraz şu anda can sıkıcı olan da işte gün boyu döndü her yerde Edirne valisinin yapacak işimiz var. Üç gün müddet Hı -hı. vermiş olması yapacak işimiz var diyerek bu Edirne'deki Hı -hı. şu andaki mültecileri. Evet geri dönecek bir kısmı sonra geri galiba Edirne'ye bir mobilizasyon başlayacak. Şimdi. Tabii. Bu süreçte bilmiyorum senin söyleyeceğim bir şey var mı? Gelece, yani yakın geleceğe dair birkaç güne dair ne yapılabilir konusunda son birkaç dakika içindeyiz. Yani şöyle bir durum var. Belli ki Suriyeliler buraya gelmeye devam edecekler. Geri gönderilseler dahi gerekirse İstanbul'dan yürüyüş yapmaya çalışacaklar. Evet. Tekrar geri gönderilseler dahi daha fazla insan buraya gelmeye devam edecek. Bu basıncı yap yapmaya devam edecekler. Başka çareleri yok. Ölmek istemiyoruz denizlerde diyorlar. Artık paramız kalmadı diyorlar. Buradaki koşullar ...yaşanmaz durumda diyorlar. ve Dolayısıyla belli ki bu bir dalga olarak... ...devam edecek önümüzdeki günlerde de... ...bu seçeneği sonuna kadar zorlayacaklar gibi duruyor. Evet. Kendi aralarında da bunu... ...zaten konuştuklarını şey yapıyoruz... ...orada denk geldiğimiz insanlar şey yapıyoruz. ...şimdi gitsek daha sonra gene geleceğiz... ...bizim için artık yok başka yol diyorlardı. Dolayısıyla bu iş devam edecek gibi duruyor. Evet Özdeş Özbay... Ne konuştuk? Dün de bulunmuştu kendisi. Durden'in formunda bu 15 Haziran mobilizasyon dediğine özdeş doğru çok doğru bir tabir. Bu mobilizasyonu haberdar olup bu süreci dokümant etmek üzere yola çıkmış aktivistlerden bir tanesiydi. Evet şimdilik bu kadar diyelim. Çok teşekkürler aktardıkların için. Umarım daha ben teşekkür ederim. Açık ve aydınlık günlerde buluşuruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler.